Bakınca siyah bir at gördü. Binicisinin elinde bir terazi vardı. Dört yaratığın ortasında sanki bir sesin şöyle dediğini işitti. Bir ölçek buğday bir dinara. Üç ölçek arpa bir dinara. Ama zeytinyağına şaraba zarar verme. Kuzu dördüncü mührü açınca yeah. Diyen dördüncü yaratığın sesini işitti. Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Birincisinin adı ölümdü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi. Kuzu beşinci mührü açınca sunağın altında tanrının sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı Kutsal ve gerçek olan efendimiz Yeryüzünde yaşayanları yargılayıp Onlardan kanımızın öcünü almak için Daha ne kadar bekleyeceksin? Onların her birine Beyaz birer kaftan verildi Kendileri gibi öldürülecek olan Öbür tanrı kullarının Ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek Kısa bir süre daha beklemeleri istendi Kuzu altıncı mührü açınca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 Büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü kölesi, herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara, kayalara, üzerimize düşün dediler. Tahtta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir?